Değil, adalette. <gülüyor> İn Allah yağmuru bil atil İhsan ile Allah her ihsan edin, yardım edin. Yoksullara bakın. Ve ida edir gurbe. Yakın akrabalardan muhtaç olanlara yardım edin. Hem sırayı rahim etmiş olursunuz. Hocam vereceğim, ben zekati kime vereyim? kendi veresin düşenlere verilmez oğluma oğluyum oğluna babana, babayım babasına verilmez, annene, anneyin annesine verilmez bunun harici her yere verilir amca oğluna, deyize oğluna cücüğü oğluna ne onun kızına ne akrabalara verirsen birinci sevap akrabaya verilen sabaha eftal ikincisi ilim ile meşgul olan, ilim tahsil eden talebeye verirsen en eftal olur çünkü buraya çıkar, bilmeyene, bilmediğini duyuran gibi insana bilirsen. Hoca sen de mi istiyorsun ben kaç, kaç senedir yemin veririm. Bak kardeşlerim, değiştiği zamandan eve geldi. Şerait yazdım, şerait yazdım. Hiçbir şey vermezseniz bağda giderim. Bir hedaya toplarız, toplayayım derseniz katiyen kabul etmemiş. Katiyen kabul etmem kat çünkü hayatım değil. 60'a doğru yaklaşmış da daha Allah zahimin bana de milletin gözüne bakayım değil mi? Eskiden verenlerden yüz binlerce razı olsun ihtiyaç vardı oldu. Şimdi yok elhamdülillah ihtiyaç. Hiç kendi kendine kimse bir şeye havas etmesin. İnnallah yağmuru bilat ve lisanı ve i'taim el ve enha an el Allah nehyeder fuhşiyetten, münkeretten, dağiden, hiç tüm verilmeyecek mülahlardan, o cinalardan neden ne yeder Allah? O, bu ayet yarısı, yarısı neyi olduğu için bütün Kur'an içinde zevkürt gibi. Daha din mi? Bir daha diyeyim. Şunları da hiç sevmem. Birisi seni, birisi de adaletli olan hükümdarı, birisi de tevazulu zenginleri, hiç sevmem. Hem çok parası ne var? Hem yani şöyle bükülür adeta. Çünkü bizim Yahyalı buna haber veriyor. Elmaların meyvesi çoğaldın mı burnu yerde olur. Zenginlik burnu kaldırmaz. Reislik burnu kaldırmaz. Efendilik burnu kaldırmaz. Milletvehirliği burnu kaldırmaz. Daha aşağı eder. Daha aşağı olacak. Merem meyvalısın? Meyvalı ağacın burnu yerde olur. Öyleyse sen hiç insanlığa yaramaz. Varlık olduk sıra kibirin daha artıyor mu? Adam delirsin. Çünkü peygamber adam delil diyor sana. Onun için zengin olan bir kimse hem de tevazulu olursa, çünkü cennete girer o muhakkak, cennete girecek kimseyi ben hiç sevmem diyor şeytan. Onun için şeytanın sevmediğinden olalım, Muhammed Mustafa'nın sevdiğinden olalım. Muhammed Mustafa fellallahu aleyhi ve sellem hem zengin olurlar hem de tevazulu olurlarsa daha çok ziyade severim. Buyuruyor. Böyle tamam edeyim. İnşallah yarın 15'ten üçünü konuşabildim. Yarın devam edersen sonlarında dinlemiş olursun. Hiçbir yere giremedim. Hiçbir şey konuşamadım. Elim boş yüzüm kara pevun çıktım yine. Salli ve sellim mebarik Alâ eşref-i nur-i cemîl, enbiyâ-i ve'l-muselîn ve'lhamdülillâhi rabbil âlemîn Rıza lillâhi teâlâ'l-Fâtiha Ve Allah yolunda mücahede yapınız. Le'allesûn-tibbihûn Tâki tevz-ü felâhâ nail olasınız. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanarak saadete eylesiniz. İttika nedir? Bu hususta müteaddit eqval vardır. Ez cümle deniliyor ki, ittika, şer'i şerifin adabını muhafaza etmektir. Vakan herkes kendisini müttegî ve faziletkar ad edebilir. Fakat bu bakta kavli mücerred kafi değildir. Takvanın bir kısım alametleri vardır. Kendisinde bu alametler bulunmayan insan müttegî sayılamaz. Ez er cümle insan nisanını gıybetten, kalbini suizandan muhafaza etmelidir. İnsan kibirden, gururdan, başkalarıyla istihzadan, onu bunu hakir görmekten hazer etmelidir. İnsan yalan söylemekten. Hiyanetten, nas-ı ifaldan, fena bit atlara temayülden müştenip bulunmalıdır. Hasılı insan bütün muharremattan sakınmalı, bütün evamiri ilahiyeye diayetkar olmalıdır. İşte bunlar takvanın bahşice alametleridir. Fil hakika peygamberi zişan efendimiz, Herkesten ziyade marifetullah'a nail bulunmuştur. Binaenaleyh onun kalbi de herkesten ziyadeydi. Onun mübarek kalbini tenvir eden makafetullah da o nisbette azim idi. Ömer bin Hattab radıyallahu hadretleri de pek ziyade makafetullah'a mazhar idi. Bazen Kur'an-ı Azim'in ayetlerini okuyup dinleyince havfinden bayılır günlerce hasta kalırdı. Kendisini iadette bulunurlardı. Hatta bir gün kalbini istila eden bir haşyet üzerine eline yerden bir saman çöpü alarak keşke ben böyle bir çöp olaydım. Keşke ben keşke ben sorulan bir şey olmasaydım keşke ben nesyen mensiye unutulmuş olaydım keşke validen beni doğurmamış olsaydı demişti halbuki kendisi cennet ile mübeşşir idi ya bizim halimiz ne olacak ya biz ne kadar korkmalıyız Allahu Azimüşşan Hazretleri Ya eyyuhellezine amenuttegullah ayeti kerimesinde Evvela takva ile emrediyor ki bu melhiyatı tek demek olduğundan tahliye mesabesindedir. Sonra da vebtehu ileyhil vesile nazm-ı şerifi ile vesile talebinde bulunmamızı emrediyor ki bu da tahliye hükmündedir. O halde vesile nedir? Bizi urbu maneviyeye nail edecek şeylerden şeyler nelerden ibarettir? Şüphe yok ki Allahu Teala'ya vuslat için en güzel vesile ibadet ve itaattır. Sünneti nebeviyeye riayettir. Arifani ilahinin sohbetlerinden istifadedir. İbadet ve itaatin en büyüğü ise namazdır. Oruçtur. Tilaveti Kurandır. Acizlere muavenettir. yardımdır. İnsan bu sayede. Ruhen terakhi eder. Kalben münşerih olur. Maneviyattan teyz alır. Kurbu maneviyeye liy liyakat kazanır. Bir hadis-i şerifte akrabu ma yekunul abdu min rabbi ve huve sâcidun feekfirul yani kulun Rabbisine manen en yakın bulunuşu secdeye kapanmış bulunduğu haldir. Binaenaleyh namaza, niyaza devam ediniz. Arifani ilahinin sohbetlerine gelince bu iksiri azamdır. Bir bahar feyzi hikmettir. Sohbeti fatiza dev, devyan nevbahar devletes cami ibad sabah ezgül mutarı meşhur yani fat, latif satların sohbeti bir devleti nevbahardır. İnsan bunların müsahabeti sayesinde tefeyyüz eder. Nitekim bazı sabahın kisvesi, güllerden güzel kokuları alarak muattar olur. Binaneli bu gibi Ali zevatın sohbetlerinden istifadeye çalışmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mel mu'minûne lezîne izâ zükir allâhu vecilet ve izâ tuliyat 'aleyhim zâdatuhum îmânan ve 'alâ rabbihim yetavekkelûn. Ellezîne yuqîmûnes-salâte ve mimmâ razaqnâhum yunfikûn. Ulâ'ikahumul mü'minûne hakka. Lehum derecâtun 'inde rabbihim ve mâ'rifatun ve rizqun kerîm. Sadakallâhü 'azîm. Allâhü Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki İnne mülûmenon, al-ladin, ıza zikr-ı müminler Şu kimselerdir ki, Allahu Teala zik da katleri titrer. Ruhlarında makhafetullah, Allah korkusu tecelli eder. Ve ıza tuliyet ılehi maa'yetu, zedetüm Ve kendilerine Hak Teala'nın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır. İmanlarının kuvvetini, nuraniyetini tezyid eder. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, Rablerine tevekkül ederler. Cenab-ı Hakk'a itimat ederek zat-ı ahaddiyetinde i umurda bulunurlar. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlar o müminlerdir ki namazlarını adab ve erkani ile kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına infakta bulunurlar. اُلَٓاءِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ işte bir hakkın mümin olan onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ Rabbihim. Ve mağfiratun ve rizgun kerim. Onlar için Rableri indinde yüksek dereceler vardır. Mağfiret vardır. rızk kerim vardır. Onlar indi ilahide Ali mertebelere nail olacak. Cismani ve ruhani nice nimetlere zafer bulacaklardır. Ne büyük saadet. Bu ayeti Kur'aniye'ye nazaran Cenab-ı Hak zikrolundukça kalbinde haşyetullah zuhura gelen Kur'an'ın ayetleri okundukça imanı artan, hakka mütevekkil bulunan, namazını eda, zekatını ita eden bir Müslüman bir mümini kamildir. Görülüyor ki imanı kamilin birinci şartı makafetullah'tır. Allah korkusudur. Binaenaleyh allah Teala zikrolundukça ruhu haşyet almalıdır. Katte mekâfetullah tecelli etmelidir. Zikrullahın ruhlar üzerindeki latif tesirleri, alametleri alel-ekser insanın yüzünde zahir oluyor. Maşukunu yad eden veya maşukunun namı, ismi yanında yağ dolunan bir aşıkın derhal kalbi çarpar. Yüzü sararır, gözleri yaşarır durur. Ya Allah'ını seven ve Allah'ın şevku muhabbetinden mütehasil bir haşyet içinde bulunan bir mümini kamilin zikrullah esnasında kalbi latif bir heyecan ile çarpmaz mı? Yüzü sararmaz mı? Gözlerinden berrak Yaşlar akmaz mı? İmam Ali radıyallahu anh hazretleri bir gün köfede sabah namazını kılmış idi. Mübarek yüzünde bir hüzün alameti parlıyordu. Yanında bulunanlara dedi ki ben Hazreti Muhammed hmm. sallallahu teala aleyhi ve sellemin ashabını gördüm. Şimdi onlara benzer kimseleri görmüyorum. Onlar geceleri sabahlara kadar namaz kılar. Kur'an okurlardı. Kâh ayakta durarak, kâh cephelerini yerlere koyarak ibadette bulunurlardı. Sabah olunca da Cenab-ı Hakk'ı zikrederlerdi. Bir halde ki rüzgarlı bir günde ağaçlar nasıl bir ihtiyar her tarafa meyleder, titrer durursa, onlar da öyle titrerlerdi. Gözlerinden dökülen yaşlar, libaslarını, elbiselerini ıslatırdı. Vallahi ben şimdi kendimi gaflet uykusuna dalmış bir cemaat içinde görüyorum. Hazreti İman bu sözlerinden sonra şehadeti zamanına kadar Güler bir halde görülmemiştir. Perişan hal bir zat dedi ki Baktım bülbüller ağaçlarda Keklikler dağda Kurbağalar sular içinde Sair hayvanat dafi ormanda Bütün Bütün gece Bale ve tigan ediyor. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbihde bulunuyor. Artık <gülüyor> mürvete muafık görmedim ki bunların hepsi zikir ve tesbihlerle meşgul olsun da ben insan olduğum halde rahat edeyim gaflet içinde uyuyayım. Göktem in şartı ademiyet nist murgu tesbih han ve men dedim ki ademiyet şanına layık değildir ki Uşlar, zikir ve tesbihde bulunsunlar da ben sukut edip durayım. Ve in min şeyin illa yusebdihu bihamdih la tefkahûne tesbihahûn. Hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Lakin onların tesbihlerini ince anlamıyorsunuz. El-İsra suresi. Kur'an-ı Azim müminler için ha. saadet. Ha. <Gülüyor> ver verdin sen Allah Allah Ya <gülüyor> nallah Yeah. Vallahi esen dileklerinizle Allah'a şükürler olsun. Allah Allah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 تشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي على على الفلاح Love. na be